Geçtiğimiz hafta muhabbetimize e, Uhud savaşı mevzu birkaç haftadır devam ediyor idi. Ve yine o mevzudan e, bu haftada devam edeceğiz abi. Evet. E, malum hemen bitirmek istemedik. Uhud'u konuşurken e, mutat olan veç ile yani devamlı yaptığımız programımızın genel yapısı itibariyle bizler Siyer-i Nebi'yi konuşurken yani Peygamber Efendimiz'in hayatı saadetinden bahsederken günümüzde bize verilen işaretleri, o üsve-i hasene olan, yani her haliyle güzel olan iki Cihan Serberi Efendimizin hayatından numune almayı, ilk başta bunu murat ettiğimiz için, programımızda hep kendimizde güncel hadiselerle e, harmanlayarak ve biraz da sadece zahiri bilgi değil de, o zahiri bilgilerin sırtında Efendim yüklendikleri manevi malumatı da kesbetmek için biraz böyle uzata uzata sindire sindire gitmeye çalışıyoruz. Eyvallah. Fakat tabiatıyla her ne kadar uzatsak da ne kadar konuşsak da bu hallere insanın aşina olması lazım ki farkına varabilsin. Çok çok konuşmakla bunlar olsaydı, herhalde bunu en çok anlatan insanlar, bunu en çok okuyan insanlar hal olarak da daha ileride olurlardı. Ama nedir? Hani bir söz var ya Ava giden avlanır İnsanın avlanabilmesi için Ava çıkması lazımdır Ama her ava giden avlanmaz Ancak ava çıkanlar Avı elde edebilir Bizler de bu malumatla iş bitmez Çok konuşmakla da iş bitmez Ama o hale erişebilmek için Muhakkak bilmek Öğrenmek şartı da vardır Dolayısıyla bakarsınız Hele hele şu günlerde Mevlid kandilini bıraktığımız daha onun rahmet sağanaklarının devam ettiğini düşünürsek hele İstanbul için düşünürsek hakikaten de böyle Mevlid gecesi yağın bereketin ve rahmetin hala devam etmekte olduğunu görüyoruz İstanbul semalarında İnşallah buradan bir kendimizce bir niyet bir işaret çıkartalım ve diyelim ki Ya Rabbi ümit ediyoruz ki bu Mevlid kandilinin berekatı da hala devam ediyordur ki zaten devam etmek üzere bir Mevlid Kandili. Bütün bir seneyi kuşatmak üzere yeni bir Mevlidi idrak ettik. Bu bereketle, bu rahmetle inşallah iki cihan serveri efendimize ruhlarımız aşina olur. Hep biz bunları konuşurken dahi hem biz hem bizi dinleyenler Allahu salli ala seyyidina Muhammed diyerek bu duaya ve bu programa iştirak ederlerse zaten bir nebzecik olsun muradımız hasıl olmuş olacaktır. Niyetimiz Allah Resulüne salatu selamı fazlaca getirmek, ruhlarımızı Peygamber Efendimizin ruhuna aşina eylemek, nigahı iltifatı sultani yani yegane sultan olan, sultanların sultanı olan Fahri Alem Efendimizin yüce ulvi nazarına hepimizin nail olması için elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. İnşallah Bizler de böyle olabilmek için bu selatü selamları ve bu programları, bu konuşmaları yapmaya gayret ediyoruz. Cenab-ı Hak bizim kulluğumuza göre değil, kendi lütfuna göre ihsan eylesin. Evet. Resulullah Efendimiz bizim ümmeti olmamız, hasebiyle bir bağımız, bir alakamız var ama ne kadar günahkar olduğumuzu vicdanen yaptığımız muhasebelerde hep fark etmekteyiz. Hele hele onun hayatına o saadetli hayatına, asabi kiramın hayatına baktığımızda, bunu daha berrak olarak fark etmekteyiz. Fakat, Hz. Fahri Efendimiz de, bizim ümmetlik derecemize göre değil, veya derekemize göre değil, o, Hz. Muhammed Mustafa oluşuna göre, bizlere şefaat eylesin, ruhen de bizlere tenezzül eylesin, ve mübarek nazarlarını, bir kezcik olsun şu kalplerimize, hissedebileceğimiz şekilde, bizlere, Tevcih eylesin duasıyla İnşallah programa başlıyoruz Evet Uhud'da çok şeyler Sahnelendi Bedir Harbi'nde Bedir dedik ya ismiyle müsemma Nasıl gecede bir Bedir doğduğunda Yani ay doğduğunda Mehtap Dolunay olduğunda O Dolunay inkar edilemez Bedir Harbi Müşriklerle münafıkları Ve müminleri Gayet berrak bir şekilde ortaya koydu Allah Resulü'nün nübüvvetini isteyen de istemeyen de inkar eden de etmeyen de Aşikare olarak görmüş oldu Bu muzafferiyet Hala hazırda Kıyamete kadar olacak bütün muzafferiyet Ve muvaffakiyetlerin Başlangıç noktası ve ilanıydı Uhud'da Ondan zerre kadar ayrılmak Ona itaatten Zerre kadar uzaklaşmak onunla hemhal olmak, onun yolunda bulunmak ve bu husustaki fedakarlıklar üzerine konuşursak, Uhud'da bunu ortaya koyan bir hal vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Uhud'daki bizlere işareti, birçok işareti var fakat en ziyade muzaffer de olsanız, muvaffak da olsanız, fahri alemle irtibatınızı kestiğinizde fahri alemi incitirsiniz, üzersiniz. Ordunuzun içerisinde fahri alem olsa bile eğer siz o Nebi gizlişana gerekli hürmeti, gerekli itaati yapmak hususunda biraz geri kalırsanız bu en başta Allah Resulü'nü incitir, en fazla Allah Resulü'nün ruhunu üzer şeklinde Uğut tarbini anlayarak bu şekilde okumamız lazım. Bu şekilde okursak Uğut Harbi'nin tarihte cereyan etmiş bir savaştan öte, halen ruhumuzda cereyan eden bir muharebenin aslı ve esası olduğunu fark ederiz. Undeler halinde, nişaneler halinde Hz. Fahri Alem Efendimiz hayatının her safhasında bir müminin kendi nefsinde gerek alemi hilkat, yaratılmışlık alemi, gerek alemi kudret, Allah'a dönen bakan ile alakalı her türlü meseleyi undeler, nişanlar halinde hayatında yaşadığını görürüz. Hiçbir hadiseye bu şu an bana lazım değildir diyemeyeceğiniz kadar hayatınızı birebir alakadar ettiğini fark edersiniz. İşte şimdi yeni radyosunu açmış frekanslarını ayarlanmış olan kardeşlerimiz için bu hatırlatmaları yapıyor. Salatü selamı hem lafzen hem de ruhen zikrederek manen Hazreti Fahri Alem Efendimizin ruhaniyetiyle beraber olarak bizleri dinlemelerini tavsiye ediyoruz. Ancak böyle biz ne kadar farkında olamasak da Cenab-ı Hak bu sözlerin tesirini yaratacak, halk edecek, bizler için tekrar icat edebilecektir. Bu kudrete sahip olan yegane kudret sahibi Hazreti Allah'tır. Eyvallah. Diyelim ve Uhud'a kaldığımız yerden devam edelim. Müşrikler daha fazlasını yapamayacakları kanaatine varınca derlenip toparlanan mücahitler karşısında Tekrar bir hezimetle karşı karşıya gelmemek için en uygun yolun geri çekilmek olacağını hesapladılar ve mağrur bir eda ile geri çekildiler. Yani bozguna uğratıyorlar, derbe derbeder ediyorlar o an İslam cemaatini. Fakat neticede Müslümanların birbirlerine kenetlenmesini, Allah Resulü etrafında mücahitlerin birbirlerine kenetlenmesini gördüklerinde biz bir daha saldırırsak Şu andaki konumumuzu Kaybederiz korkusuna hemen kapılıyorlar Bu de neye işarettir Müminler için iki Hazreti Allah Kitabı Keriminde buyuruyor ki Birbirlerinizle irtibatta olmaz Habli metin olan Kur'an'da Birleşmez Resulün sözünden Çıkarsanız ayrılığa düşerseniz Ve tezheberi Sizin Vakarınız sizin küffar karşısındaki heybetiniz Dünya karşısında dünya saltanatının karşısındaki itibarınız Ne yapar düşüverir dağılır Ama bir, bunun mefhumu muhalifine ne demektir Birbirlerinize kenetlenirseniz Sadece bu kenetlenmekten dolayı Allah sizin üzerinize bir sekinet indirir O sekinet sayesinde hiçbir şey yapmasanız bile Ama birlikteliği muhafaza ederseniz hiç kimse sizin yanınıza ilişemez. İşte hemen Uhud'da bu zuhur etmiştir. Allah Resulü etrafında toplanır toplanmaz müşrikler o havadaki dağılan ayrılıkla beraber olan o etkiyi bir anda karşılarında görmüşlerdir ve korkmuşlardır. Hemen kalplerine korku salınmıştır. Neden? Çünkü tevhid var. Çünkü tevhid var. Hak zahir oldu. Batınî olan o hak Zahiren de ortaya konuldu Bizler batıni olan hakkı Zahiren ortaya koymak Mecburiyetiyle bu dünyaya gönderildik Yoksa hak hep var Zahiren ortaya koymak için bu dünyaya gönderildik İşte Uhud'da hemen bu halle Beraber ne oldu Tekrar İslam ordusu eski vakarına kavuştu Burada bir güzel Müsaade eder misiniz bir türlü başlayamadınız ama Bir güzellik daha var ne kadar hata edersen et kardeşim. Ne kadar kabahat edersen et. Aleni olarak bazen itaatsizlik de etsen. Neticede tövbe istiğfar edip aman Rabbi der. Ya Resulallah sana geldim der. Ona iltica edersen Allah hemen senin vakarını hemen senin itibarını ve izzetini sana iade eder. Bak bir uhu tarbi diyoruz. Bir toparlanma sahnesinin bile ...günümüzle, kendimizle ne kadar alakalı olduğunu bendeniz bu kadar anlatabiliyorum. Düşünün ki, irfanı olan kişiler bundan daha ne kadar büyük neticeler çıkartır. Evet. Netice gerçekten hazin, ibretli ve düşündürücüydi. Harpte mücahitlerden 70 şehit düşmüştü. Bunlar arasında Hazreti Hamza, Hazreti Musab bin Umeyr gibi... ...çok güzide sahabiler de bulunuyordu. Evet. Ebu Dücane, Nesibe Hatun gibiler... ...Resulü Kibriya'yı muhafaza etmeye çalışırlarken... ...vücutları delik deşik olmuştu. Harbin ilk safhasında mücahitlere gülen parlak muzafferiyet... ...Hazreti Resulullah'ın emir ve talimatına riayet etmeyen okçulardan... ...bir kısmının yerlerini terk etmeleriyle bir anda hazin... Ve acı bir mağlubiyete inkılap etmiş, Uhud Müslümanların kanıyla boyanmıştı. Peygamber Efendimizin, o bizi sever, biz de onu severiz buyurduğu Uhud'u bir hüzün bulutu kaplamıştı. Uhud derken yani dağ, çünkü başka rivayetler de var iki Cihan Serveri Efendimizin. Ben alemi manada cennetler bana gösterildiğinde cennet kapılarının bir tanesinin üzerinde Uhud'u levha gibi asılmış gördüm diyor Hazreti Fahri Alem. Yani Uhud daha evvel de söyledik. Dağlar bile seçilmiştir. Dağların bile birbirinden farkı vardır. Uhud'un hemen hizasında onunla beraber başlayan cennet dağları denilen dağlar vardır. Karşı tarafında cehennem dağları vardır. Yani Allah dağları bile seçmiştir. Yani Habibi için, müminler için Cenab-ı Hak nasıl rızıkları seçtiyse, nasıl güzellikleri seçtiyse, kainatın içerisinde hepsi onun yaratmasıdır, hepsi güzeldir ama eşrefiyeti ve eftaliyeti vardır. Uhud'da Hz. Fahri Alem Efendimiz'in o an için sığındığı bir dağ değildir. Ezelden takdir edilmiş bir dağdır. Bunu da unutmamak Eyvallah. lazımdır. Evet. Peygamber Efendimiz yaralıydı. Yorgundu. Kendi başına yürüyecek kuvveti kalmamıştı. Saat bin Muaz ve saat bin Übabe'ye dayanarak Müslümanların sığındığı şiipdeki kayalığa doğru çıktı. Burada dinlenmek, yorgunluğunu gidermek istiyordu. Bir müddet yürüdükten sonra bu takatten de mahrum kaldı. Üzerindeki iki zırh ise oldukça ağırlık yapıyordu. Bu sırada Talha bin Ubeydullah yere çöktü. Buyur ya Resulallah, ben kuvvetliyim diyerek Peygamber Efendimiz'i sırtına aldı ve kayalığa kadar taşıdı. Ya Rabbi ne güzel sahabiler. Yani şu anda bu satırları okurken eminim ki birçok kardeşimiz bu manzarayı gözünde canlandırıyor. asab ı kiramın hem hizmetini bir yandan düşünüyor hem de gıpta ile dinliyordur düşünün o şerefli sahabi. Allah Resulü'nün ashabının yaptığı şeyler inananları bağlar. Sahabinin yaptığı şey, bırakın sünnet-i seniyenin peygamber efendimizin sözlerinin bağlamasını sahabi-i kerim sözleri herkesi bağlar inanan için. Şöyle bir misal vereyim mi dağılacak i̇şte konu ama? Buyurun. Düşünün ki bizim memleketimizde falanca karyede, filanca kasabada bir mahkeme bir karar verse daha evvel iştahat edilmemiş bir hükümde, bir hüküm verilse, ne olur o hüküm? Bir mahkeme o hükmü verdi diye anında emsal teşkil eder. Hemen o hükme dayanarak başka hükümler verilmesine, o emsal gösterilerek aynı hükümlerin tatbikine yol açar. Öyle mi? Öyle. Nasıl bu böyle oluyorsa, Allah Resulü'nün ashabının kendi aralarında yaptığı muamele, birisinin yaptığı muamele bile, sahabe kiram hazaratı tarafından kabul görüyorsa emsal teşkil eder kim için? kanunu tanıyanlar için Allah resul kanunu tanımayanlar için peygamberin kanunu bile bir şey ifade etmez tanıyanlar için Allah resulünün fiili değil sözü değil onu böyle bir kenara bırakmayın da hani o dursun ona daha gelmeden sahabinin yaptığı fiiller bile müminleri bugün bağlar o böyle yapmış ne diyemez ama kim için? Onu tanıyan için. Ve kıymetli kardeşlerimize ben ayrıca bir kaynak göstermek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan Kamil Miras Hoca Efendi'nin tercüme ettiği Sahih-i Buhari isimli bir eser vardı. Tecid-i Salih tercümesi. Aynı zamanda bu eser, Cumhuriyet devrinde başka dillerden Türkçe'ye çevrilen en başarılı eser ödülünü almış bir eserdir. Cumhuriyet tarihi içerisinde En başarılı çevirilerden kabul edilir Kamil Miras Hoca Efendi'nin yaptığı Sahih-i Buhari tercümesi Onun ön sözünü Kıymetli dinleyenlerimizin Okumasını tavsiye ediyorum Orada Allah Resulüne itaat Sünnet-i Seniyye'nin Ehemmiyetinden sonra bir bahis vardır Ashab-ı kirama hürmet Ve onlara tabi olmak hususunda Orayı açıp Okuduklarında görecekler ki Keyfe keder insanların tercih edebilecekleri Kendilerine göre seçebilecekleri bir durum yoktur Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle Allah Resulü'nün ashabına Tabi olma hususlarını orada okuyacaklardır Bendeniz çok istifade ettim Kıymetli dinleyenlerimizin de istifade edeceği kanaatini taşıyorum Evet Resul-i Ekrem Kanlar içinde kalan yüzünü gözünü Burada suyla yıkadı ve başına su döktürdü. Bedir Harbi'nden önceydi. resul Kibriya Efendimiz, harp sahasında dolaşırken, burası Ebu Cehil'in, burası Utbe'nin, burası Ümeyye'nin, buralarda filan ve filanın öldürülecekleri yerlerdir. Übeyye bin Halef'i de, ben kendi elimle öldüreceğim buyurmuştu. Bedir'de haber verdiği gibi, Ebu Cehil, Utbe ve Ümeyye bin Halef, Mücahitler tarafından gösterilen aynı yerlerde öldürülmüşlerdi. Geriye Übey bin Halef kalmıştı. Bu adam Kureyş'in ileri gelenlerinden biriydi. Peygamberimize her karşılaşmasında Ey Muhammed! Bir atım var, her gün ona 16 ölçek darı yedirip besliyorum. Bir gün gelir, onu sırtında olduğum halde seni öldürürüm derdi. Ay köpek! Evet... Peygamber Efendimiz ise bu azgın ve şaşkın adama cevabı sadece şu olurdu. Belki inşallah ben seni öldürürüm. İşte Übey bin Halef Bedir'de mücahidler tarafından canı cehenneme yollanan kardeşi Ümeyye'nin intikamını almak ve Peygamber Efendimiz'in vücudunu ortadan kaldırmak üzere yemin ederek Uhud'a çıkıp gelmişti. Hazreti Resulullah'ın Şib'e doğru çıktığı sıradaydı. Übeyin gelmekte olduğu görüldü. Mekke'de günde 16 okka darıyla beslediği atının üzerindeydi. İntikam dolu bakışlarla peygamberimize yaklaşıyordu. Bunu fark eden sahabiler önüne çıkıp hesabını görmek istediler. Ancak Hazreti Resulullah bırakın gelsin diyerek mücahidlerin karşı çıkmasına mani oldu. Allah Allah! Resulullah Efendimiz'e karşı olup da onun kılıcına maruz kalmak nasıl bir beladır yani? Nasıl bir musibettir? Allah muhafaza eylesin. <gülüyor> Resulullah Efendimiz'in celal kılıcından, hasret kılıcından bizleri muhafaza eylesin. Ayrılık kılıcından bizleri muhafaza eylesin. Evet. Resul-i Ekrem'e oldukça yaklaşan bu azgın müşriğin ağasından, Ey Muhammed sen kurtulursan ben kurtulmayayım lafları dökülüyordu. Bu sözleri duyan Resulü Kibriya Efendimiz bir anda celallendi. Elindeki mızrağıyla heybet ve haşiyet verici adımlarla hasmının üzerine yürüdü. Peygamber Efendimizin müşrikin üzerine doğru yürüdüğü o anda böyle evet, kimdi o müşrik? Gerçi ismi lazım değil ama yine de de söyleyelim. Allah Resulü'nü öldürmeye kendince azmi cezmetmiş. İyi şeyler için azim denir. Kötü şeyler için inat denir. İnat şeytanın bir vasfıdır. Hayırlı işlerde sebat etmek ve azim, azmetmek tabiri kullanılır. Kötü işlerde inat etmek tabiri kullanılır. Çünkü inatçı şeytandır. O müşrikte inat etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu sadece ebedi bir cehennem olduğunu söylemekle bile hizayı getirebilecekken ondan ibret alıp geri duracakken Allah Resulü ile cenk etmeyi yani Cenab-ı Peygamber Efendimizin kılıç kuşanması bile ne yaptı? Onu korkutmadı. Neden? Çünkü cahil cesur olur. O kadar ziyade cahildi ki Allah kendisinden uzaklaşmayı tercih eden kullara kendi nefislerini unutturur. Kendisine ne hayırlı, ne zararlı. Neyin şerri var, neyin hayrı var. Kendisine yarayan şeyi bile unutturur Allah. Niye unutturur? Tercih eder çünkü. Yoksa Allah zulümden münezzehtir. Allah'a kul olmayı, Allah'ı zikretmeyi, Resulullah Efendimiz'e tabi olmamayı tercih eden bir insan bunu tercih olarak gören bir insan neticede o tercihi kendisine verilir ve nefsi ona unutturulur. Nefis kötüdür ama o bile Allah'tan ve Resulullah'tan ayrı kalmaya tahammül edemez. O yüzden nefislerini bu şekilde harc edenlere zalim denir. Dışarıda zulmü gözükmese bile neticede nefsini ateşe götürdüğü için en başta kendi nefsinin zalimidir. Kendisine zulmetmiştir. İşte bu haydut Bi ve dud, ahlaksız, izansız olan kişi, hususi atını bile besliyor ki niyeti o, Allah Resulü'nü öldüreyim diye. Bu aynı zamanda ne demektir? Bir kişi ben hizmet edeyim diye etrafına bakması, efendim kılık kıyafetine dikkat etmesi, ne bileyim araba sahibi olması, iş güç sahibi olması hep hizmet için olursa, bu yaptığı şeyler için Allah Teala ona ecir ihsan eder. Niyeti hizmet etmek niyetidir. Ama başkasını eziyim, hakka galip olmaya çalışayım, hak ve hukuka mani olayım diye insanın yaptığı her fiil, her hareket, zaten bir peygamberi katletmek gibi insanı zalim bir derekeye düşürür. Evet. Neyse, biz işin e, tam, değil mi, o vuruşma sahnesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hübey bin Halef'ti değil mi? Yani. İsmi. Onu kendisinin bizzat e, öldüreceğini sadıkul vaad olan Hazreti Fahri Alem, o hususta da vaad etmişti. Onun üzerine doğru atını sürünce, öyle bir at ki, hani düşünün savaş alanında seçilen bir at. Semirmiş, efendim, hususi olarak beslenmiş ve o beslenmesindeki niyet bile Allah Resulü'nü katletmek üzere. Meydanda da seçilen bir at. O şekilde yalın kılıç ata süvar olmuş şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in üzerine yürüyor. Hemen sahabiler atılıp onu tepelemek istiyorlar. Müdahale etmek istiyorlar. Allah Resulü bırakın gelsin diyor. Gelsin bakalım. Ve tam o safadaydık Orayı hatırlatarak okursanız bizi de tekrar efendim e, zahmetten, meşakkatten kurtarmış olursunuz. Size eziyet etmiş oluruz. Buyurun. Bu sözleri duyan Resul-i Kibriya Efendimiz bir anda celallendi. Elindeki mızrağıyla heybet ve haşiyet verici adımlarla hasmının üzerine yürüdü. Yani Allah Resulü yürüyerek gidiyor. O atla geliyor. Allah Resulü yürüyerek karşılıyor. Onu. Evet. Übey bir anda şaşkına döndü. Hazreti Resulullah'ın heybet ve haşiyet verici tavrı karşısında duramayıp geri kaçmaya başladı. Peygamber Efendimiz peşini bırakmıyor ve arkasından ''Nereye kaçıyorsun ey yalancı?'' diye sesleniyordu. Hani at beslemiştin, atının üzerine gelecektin, Allah Resulü'nün bineği de yok. Gerçi arzullah, Allah'ın arzu ona binek olmuş. Onun hususi bineğe ihtiyacı yok ki. Acaba kim kimi taşıyor? Arz-ı semayı mı Hz. Resulullah taşıyor? Yoksa o arz-ı semayı mı Allah Resulü taşıyor? Bunu çok güzel anlatamayız biz, onu bilemeyiz. Allah Resulü üzerine yürüyünce zaten perdelerinden bir perde açılsa, bırakın onun düşmanları, acaba yanında sevenler bile onun cemaline bırakın celalini, onun cemaline takat getirebilirler mi? Allah Resulü hani tasavvuf kültüründe efendim tasavvuf terbiyesinde buna emaneti konuşturmak derler. Üzerine doğru yürüyünce kaçmaya başlıyor. Halbuki kuvvetli durumda zahiren o. Evet. Bu kaçışla Übey kendini kurtaramadı. Peygamber Efendimizin fırlattığı mızrak miğferle zırhı arasındaki kısma saplandı ve Übey sığır böğürmesi gibi böğürerek atından yere yuvarlandı. En yani zırhına değil. Miğferine değil oraya çarpıp gider çünkü o tazike, mukavemetli olsun diye insanlar zırh giyiyor. Fakat Allah Resulü atınca isabet etmeme şansı var mı? Yani o fırlattığı zaman acaba o el kim fırlattı? Hangi melaike Kiram Hazaratı onu ayarladı. Allah Resulü attığı zaman bir şeyi fırlattığı zaman onun isabet etmeme şansı var mı? Madde ve manada Allah Resulü'nden daha nişancı var mı? Kalplerimizde müstetir olan, kalplerimizde ruhlarımıza kadar işleyen nifak tohumlarını bile Allah Resulü'nün nazar, nazarındaki o hedefi bulması sayesinde kalplerimizdeki zulmet, kalplerimizdeki gaflet gitmiyor mu? İşte Allah Resulü de mızrağı fırlatınca Tam o miğferiyle zırhının arasında zırhsız bölge tam isabet bir vuruyor, boynunu delip geçiyor ve hayvan böğürmesi gibi diyeceğiz ama hayvana hakaret etmemek için tabii biz o kadar şey yapmıyoruz, en yakın olanı söylemek için söylüyoruz. Hayvan böğürmesi gibi ne yapıyor? Atından aşağı yuvarlarını veriyor. Evet. Müşrikler yaralı olduğu halde onu alıp götürdüler. Yarasından kan akmıyordu. Ağrısına, sızısına zor dayanıyordu. Zaman zaman arkadaşlarına vallahi Muhammed beni öldürdü diyordu. Tabii onun böyle kanakması falan değil. O zırh derdi belki ama zırh derdi geçti belki o mızrak ama hani mızrağın içeride kalması daha şey. Normalde mızrak içeride kaldığında kangren olur vs. kanama şey yapılmaz. Çünkü o mızrakların olukludur saplandığı zaman o oluklardan devamlı kan akar. Delip geçmesi daha hayırlıdır. Zahiren bakıldığında kurtulabilir, tedavi olabilir belki. Belki şah damarını da kesmedi. Ama Allah Resulü ile irtibatını kesti ve Allah Resulü'nün mızrağı değil, celali ona dokundu. Celali ona dokundu, o mızrak değil o mızrak ne ki? O Allah Resulü'nün celali. Onun celalini mucip olan bir şeyle ona isabet etti o. İflah olur mu artık o? Allah Resulü'nün celaline maruz kalan insan Allah muhafaza eylesin. Evet. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Celalinden cemaline sığınırız Ya Rab. Ve lütfen Ya Rab, Allah Resulü'nün de celalinden cemaline sığınıyoruz. Bizi celaliyle terbiye etmesin. Ne takat getirebiliriz ne böyle bir şeyin altından kalkabiliriz. Onun celali isabet etti ona. Ve bunu o ruh fark etti. O fani olan cesede de bunu hissettirdi. Öldün sen artık dedi. Bittin sen dedi. Kalbinin derinliklerine kadar o ölüm malen ölmüş olan o kişi maddeten de helak olacağını tamamıyla hissetti. Evet. Niye hemen ölmedi? İbretlik olacak. Bütün alem görecek. Burası alemi şuhuttur. Cenabı Hakk'ın ve Resulullah'ın vaat ettiği şeylerin zuhuru için ve zuhuruna şahit olmak için bizler buradayız. Onu kabul edenlerin hak tecellisinin, onu kabul etmeyenlerin de hakkın sillesi tecellisinin gözüktüğü yerdir bu alem. Hiçbir şey meçhul kalmayacak. İlan etti. Fahri Alem Efendimiz attı ve onun mızrağın sahibinin derece-i ulyasını Allah bir kafirin ağzından ve bir kafirin o mülevves cesedinden dahi vaaz nasihat ettirecek şekilde ibretlik hale getirdi. Konuşturdu o cesedi. İki cihan serveri efendimizin bu mucizesi Musa aleyhisselamın Firavun'a galip gelmesi gibi bir hadisedir. Firavun nasıl gark oldu suya fakat cesedi sakladı Hazreti Allah. İbretlik olsun diye gösterdi. O cesedin de konuşturulması Allah Resulü'nün bir şekildeki kendinden evvelki peygamberlerin mucizesine, mucizesine bir benzerlik hatta onlardan onlara benzemeyecek veya benzerlerinden daha mükemmel olan bir mucizesidir. Bunu da böyle anlamak lazımdır. Cesedi konuşturdu. Bakıp da ibret almak değil. Cesede dil verdi Hazreti Allah. Ölüydü o. Hükmen öldü. Ama Allah onu konuşturdu. Evet. Arkadaşları bu sözünü ciddiye almıyorlar ve yarasının önemsiz olduğunu ifade ederek teselli etmeye çalışıyorlardı. Ne var ki Übey kurtulamayacağını anlamıştı. Arkadaşlarına o bana Mekke'de seni öldüreceğim demişti. Vallahi o benim üzerime tükürse yine beni öldürür dedi. Eh, merhaba. Merhabayı ona söylemiyoruz tabi. Söylediğimiz sözlerin doğruluğunu tasdik için müminlere söylüyoruz. Merhaba müşriklere söylenmez. Merhaba, merhaben sözü merhabendir esasında. Şimdi Arapça kaidesine girmeyeceğim. Derler ki mahsuf yani metinde yazılmayan fakat metnin dışında hariçte bir yerlerde o mananın saklı olduğu şeylere mahsuf derler Arapça'da. Mahsufen bir cümle vardır. Cennetliklerin cennete girdiğinde bir tecelli gördüğünde karşılaştıkları durumun devamında bir merhaban kelimesi vardır. Ona girmeyeceğim. Merhaba da bir selam şeklidir. Merhaben diye, merhaben bik diye Allah Resulü'nün selamladığı vakidir. Hususi hallerdeki müminlere söylenir o. Merhaba cennetteki Allah'ın verdiği nimetlere işaret eden bir sözdür. Müşriklere söylenmez. Fakat demin dedik ya nasıl ki Firavun ölürken ben inandım Musa'nın Rabbine. Bir olduğuna falan dedi ama helaktan kurtulamadı. O zaman anladı. Daha doğrusu o anlayışı ona kar etmedi. Perde kapandı çünkü artık sahne kapandı. Artık tövbe vakti geçti. Fakat cesedini konuşturdu dedim ya. İşte Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeden daha efdal ve ekmel olduğunu göstermektedir. Fahri Alem Efendimiz'in bu mucizesi. Mucizedir bu. Mucizedir. Evet. Yani baş kafiri tarafından Allah Resulü'nün kudretinin ilanıdır. Ondan daha kudretli ve onu katletmek üzere yemin eden bir kişinin ağzından Allah Resulü'nün derece-i ulyasının ilanıdır. Evet. Übey bin Halef bir gün bile yaşamadan susadım susadım çığlıkları arasında ölüp gitti. Resul-i Kibriya'nın Allah'ın izniyle istikbalden haber verdiği bir mucizesi de böylece tahakkuk etmiş oldu. Kaç mucize bir arada. Kaç mucize bir arada. İstikbala matuf haber verdiği mucize değil. O mucizeyi gösterebileceğini söylemesi mucize. Deminden beri onu arz etmeye çalışıyorum. Fakat bu kadar anlatabiliyorum. ...neticede kendi istidadımıza göre konuşuyoruz. Evet. Müslümanların bozulup dağılmaya yüz tuttukları bir sıradaydı. Azılı müşriklerden... ...Abdullah bin Şihab-ı Zühri... ...Utbe bin Ebi Vakkas... ...Abdullah bin Kamiya... ...Ve Übey bin Halef... ...bir araya gelerek... ...Peygamber Efendimizin hayatına son vermek için... ...sözleşip and içmişlerdi. Resul-i Kibriya Efendimiz... Bu dört azılı müşrik hakkında Allah'ım onların hiçbirisi senesine ulaşmasın diye dua etti. Evet. Sa'd bin Ebi Vakkas der ki, Vallahi Resulullah'ı vuran veya yaralayanlardan hiçbirinin üzerinden yıl geçmedi. Bunlardan biri olan İbni Şihab'ı Mekke yolunda ak benekli dişi bir yılan ısırıp öldürdü. Bu söz beddua gibi zannedilir. Bu sözde bile rahmet vardır. O insanların arz üzerinde dolaşması kendileri için daha büyük beladır. Senesinin dolmaması onlar için bir rahmet olacaktır. Üzerinden seneler geç, geçmekle maruz kalabilecekleri belalar ve Allah'ın onlara verdiği musibetler ahiretteki azapları daha fazladır. Fakat neticede Allah Resulü kendi şanı için değil Allah'ın şanı için onların yine ibretlik olmalarını ibretlik bir şekilde Allah Resulüne ihanet edenlerin savaş meydanında karşı safta bile olsalar bu kadar haddi aşmalarının cezasını görmek üzere bu duayı yaptığını düşünürsek böyle helak olmaları başka kişileri ne yapmıştır? ikaz etmiştir. Müminlerin imanını daha yakına getirmiştir. Müşriklerin de içlerinden olan bazı kişileri tembihe, ikaza, kabiliyeti istidadı olanların da o sene içerisinde tövbe etmelerine bir fırsat teşkil etmiştir. Evet. Übey bin Halefi, Peygamber Efendimiz bizzat kendi eliyle öldürdü. Utbe bin Ebi Vakkası, Hatıp bin Ebi Belta'a öldürdü. Resul-i Kibriya Efendimizin yüzünü yaralayan İbni Kamiya ise, Uhud'dan Mekke'ye döndükten sonra davarlarının yanına gitti. Dağın en yüksek tepesinde davarını buldu. Önünü kesip tutmak isteyince bir koç üzerine yürüyerek onu boynuzlarıyla toslaya toslaya didik didik edip parçaladı. Allah Allah. Yani koç veya koyun hayvanlar içinde en halimidir. Halim hayvandır. Yani büyük baş değil. Hani koyun gibi güdülme derler. Allah'ın adetidir. Bak, Firavun'un başına gelen hadisenin bir emsali, onun tepelenmesine benzer bir mucizesi demin anlattı. Aynı şekilde Hz. İbrahim Aleyhisselam'a musarat olan Nemrud'u, Hz. Allah zayıf bir sivrisinekler tepeledi. Kulağından giren bir sivrisinekle. Habibi Edib'ine bu şekilde eziyet veren zatı da Halim bir hayvanın boynuzlarıyla parçaladı. Allah bu dünyada çok şedid olduğunu iddia eden kafirleri ve zalimleri zayıf olan mahlukatından bir şeyle tepelettirir. Adetidir, adetullahtır İbrettir bu. Bir koyun hem de kendi davarı, kendi sürüsü onu alıp boynuzlarıyla vura vura ne yaptı? Didik didik etti, parçaladı. Anlatabiliyor muyum? koyun hilmiyet sahibi olduğu halde, halim bir hayvan olduğu halde, kendi davarı olduğu halde, Allah onun elinden rezil kepaze etti onu. Evet. Evet. Burada yine kısa bir ara versek. Versek mi? Pekala, bir o cümleyi bitirelim, öyle verelim arayı. Müşrik ordusu harp sahasından yavaş yavaş çekiliyordu. Kumandan Ebu Süfyan, Muharebe meydanında bir tur attıktan sonra kayalıklara çıkmış bulunan mücahitlerin yanına geldi ve Müslümanlar arasında Muhammed var mı diye seslendi. Bu sorusunu üç kere tekrarladığı halde Peygamber Efendimiz cevap vermeyiniz buyurdu. Bu sefer Ebu Süfyan aranızda Ebu Bekir var mı diye sordu. Ya şimdi bu önemli. Maalesef. Allah Resulü'nü ve ashabı kiramı tanımayan insanlar bazı sahabe-i kiram Hazreti'ne dil uzatıyorlar. İnsaf edin insaf. Müşrik dediğin cahiliye Arapları bile Hz. Fahri Alem'den sonra sorulacak ve yerine kayın makam olacak insanı onlar bile biliyor. Peki Resulullah dil ondan sonraki zata işaret ederek Ebu Bekir yanınızda mı diye soruyor. Müşrikler bile biliyor Allah Resulü'nden sonra sorulacak insanı, yerine kayın makam olacak, halife olabilecek insanı müşrikler bile biliyor. Ebu Süfyan'ın seslenişi vardı. O seslenişi bahsinde kalmıştık evet, 2. bölümün Uhud, sonunda. Evet, Uğut'ta müminlerin bulunduğu yere doğru, mücahitlerin toplandığı yere doğru Muhammed içinizde mi? diye soruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim, işaretle cevap vermeyiniz buyuruyor. Üç kere bağırıyor aşağıdan. Sonra o zaman şuna cevap verin. Ebu Bekir orada mıdır? diye Hazreti Sıddık Ekber'i soruyor. Dedik ki bu müşrikler tarafından bile bilinen bir gerçektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra onun en yakini kaimi makamı olan efendime söyleyeyim müminlerin de ileride emiri olacak ve Allah Resulü'nün ilk halifesi olan Hazreti Ebu bilinmesidir. Müşrikler dahi bunu biliyor. Evet. Onu bari söyleyin diyor. Orada kalmıştık. Sesleniyor. Söyleyin bakalım o halde Ebu Bekir yanınızda mıdır diyor. Evet. Hazreti Resulullah yine cevap verilmesine müsaade etmedi. Kureyş reisi bu sefer aranızda Ömer yok mu diye sordu. Bak evet. Hazreti Ömer Efendimiz'e soruyor. Peygamber Efendimiz yine cevap verilmesini istemedi. Bunun üzerine Ebu Süfyan adamlarına dönerek herhalde bunların hepsi öldürülmüş. Sağ olsalardı Elbette cevap verirlerdi diye bağırdı. Evet. Son konuşması karşısında Hazreti Ömer dayanamadı ve ayağa kalkarak yüksek sesle ''Yalan söylüyorsun, ey Allah'ın düşmanı vallahi yalan. Söylediklerinin hepsi sağdırlar ve işte buradadırlar.'' dedi. Bundan sonra Ebu Süfyan ile Hazreti Ömer arasında şu konuşma geçti. Ebu Süfyan, ''Hübel'in şanı yüce olsun.'' Hazreti Ömer Peygamber Efendimizin emriyle En büyük ve en yüce olan Allah'tır Bizim uzdamız var Sizin yok En büyük diyoruz ya Yani en büyük olarak çeviriyoruz ya Ekber kelimesi O en büyük manasına değildir Yani o, o büyük ama En büyüğü Allah'tır manası çıkar sonra Höbel'in şanı falan diyor o değil Büyüklük ona aittir. Büyüklük var ya, yani büyüklük denince kebir, büyük demek. Fakat ekber ne demek? Büyüklükten bahsedilecekse o Allah'tır demektir. Allah büyüktür demektir. En büyük demek değildir o. En büyüktür değildir o. Allah katında büyüklük iddia edilemez ki. Büyüklük şanı olarak bir şan verilecekse ekberdir o. Büyük odur. Allah büyüktürdür tam karşılığı. Yani Hübel'in şanı yüceli Allah ondan büyüktür değil. O kim ya Hübel kim? Anlatabiliyor muyum? Yani. Allahu Ekber'in karşılığı biz çevirirken Ekber kelimesi ifti, ismi taftil, efdal, efal, ensar gibi yani ismi taftil kalıbından biz tercüme ederken en büyüğü. İşte, ensar daha hizmet edeni, daha yardım, daha şey yapanı. İşte erham deyince daha merhametli olan diyoruz ama Allahu Ekber denildiğinde en büyük Allah'tır değildir o. Büyüklük Allah'a aittir demektir. Büyük Allah'tır demektir. Başka bir büyük yoktur. Allah mevzu bayısı olduğunda en büyük tabiri söylenmez. Allah büyüktür demektir Ekber'in karşılığı. Yani motomot, meal olarak bazen tercüme ederken tercüme tekniği deriz biz buna. Biz fakültede okuduğumuzda bir şey tercüme ederken tercüme tekniği vardır. O tercüme tekniğine uygun şekilde tercüme edilmelidir. Şimdi diyeceksin ki ya hoca şimdi herkes böyle yazıyor. Ya herkes böyle yazsın. Bir şey anlatmak için yazıyorlar ama. Yani bir çocuğa vesaireye bak böyle oldu ondan cici baba cici anne falan denilmez. Biraz adam gibi konuşmak lazım. Büyük gibi konuşmak lazım. Artık biraz ilk mektep gibi konuşmanın alemi yok. Yaşımız habire büyüyor. Aynı metinlerde kalmayalım. Metinleri o anlayış kabiliyetimize göre de tekrar bir sorgulayalım. Tekrar izah edebilecek. Hani diyor ya Hazreti Mevla'na yeni bir şeyler söyle cancağızım diyor. Her şey söylendi. İnsan düşündüğünde birisi çıksa sorsa bir akıllı adam çıksa ha, en büyük Allah'tır diyorsun ama bu da mı büyük? Cık. O manaya gelmez. Allahu Ekber'in karşılığı Allah büyüktür. Büyük yoktur demektir. Tercüme tekniği olarak. En büyük Allah'tır. Lat büyüktür. Menat büyüktür. Falanca büyüktür. Ama Allah en büyüktür gibi mana çıkar. Mümkün değildir böyle bir şey kabul etmemiz. Bu zokayı yutmak demektir. Büyüklük olarak Allah büyüktür. Ekberdir o. Büyüklük odur demektir. Arz edebiliyor muyuz? Burada da Allah büyüktür. Allah büyüktür demektir. Arz edebiliyor muyuz? Oradaki ekber, eftaliyet, ...onun yanında başka büyüklük konuşulmaz demektir. Dolayısıyla en büyük denilmez. Ekber. Büyüktür. Bitti. Diğerleri bilmiyorum nedir. Büyük olan Allah'tır. Tamam. Eyvallah. Yüce maalesef. Evet. Ebu Süfyan. Bu önemli bir bahisti. Eyvallah. Yani bu çok önemli bir bahisti. İstirham ediyorum sadece bunu düşündüğümüz zaman bile... ...bazı şeyleri daha iyi fark ederiz. Tamam. Evet. Ebu Süfyan, bizim uzzamız var, sizin yok. Hazreti Ömer, bizim mevlamız Allah'tır. Sizin mevlanız yok. Allah Allah. Ya Rabbi inşallah bu söze bizi dahil eyle. Evet bizim mevlamız Hazreti Allah. Başka mevlaya da ihtiyacımız yok zaten. Evet. Ebu Süfyan, bir gün yenildik, bir gün yendik. Bir gün üzüldük, bir gün güldük. Hanzalayı Hanzalaya karşı, filanı filana karşı öldürdük. Hazreti Ömer, biz sizin de bir değiliz. Bizim öldürülenlerimiz cennette, sizinkilerse cehennemdedir. Allah Allah. Hazreti Ömer bu. Faruk hakla batılı ne kadar keskin ayırıyor bak. Hazreti Ömer'i vur böyle mizana. Doğru mu yapıyorsun, yanlış mı yapıyorsun fark edersin. Allah Resulüne tabi olma hususunda Ömer radıyallahu anh şöyle bir bak. Doğru mu yapıyorsun yanlış mı yapıyorsun? Allah farkı hakla batılı fark etmeyi tecessüm ettirmiş, şekil haline getirmiş, bir kalıba sokmuş, insan yapmış Hazreti Ömer olmuş o. Hazreti Ömer böyle bize. evet Bu sefer Ebu Süfyan tekrar asıl maksadına geldi. Yani Allah Resulü'nü göremeyenlere de bir işaret var mı burada? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ben göremiyorum göremiyorum ne kadar isabet ediyorumu, mu Hazreti Ömer'in ağzından öğrenebilirsin demektir aynı zamanda o hakikati Ömer sözüyle Ömer'in istikametiyle Ömer'in ad adaletiyle Hazreti Ömer'in fark edişiyle irfanıyla bir insan ne yapabilir fark edebilir demektir bunun manası anlatabiliyor muyuz evet bu sefer Ebu Süfyan tekrar asıl maksadına geldi ve Hazreti Ömer'e Ey Ömer, Allah aşkına doğru söyle, Muhammed'i öldürdük mü diye sordu. Hazreti Ömer, hayır vallahi onu öldürmediniz, o şimdi söylediklerinizi vallahi. dinliyor diye cevap verdi. Hazreti Ömer'e itimadı olan Ebu Süfyan, Peygamberimizin hayatta olduğuna inanmıştı artık. Ayrılıp gidecekleri sıradaysa şöyle bağırdı. Gelecek yıl sizinle Bedir'de buluşup çarpışmaya söz veriyoruz. Hazreti Ömer Allah Resulüne baktı. Kanaatini beyan etmesini bekledi. Kendisinden olur İnşallah orası bizimle sizin buluşma yerimiz olsun emri gelince Hazreti Ömer olur diye cevap verdi. Evet söylenecek söz yok. Düşman kuvvetler harp meydanını terk edip Mekke'ye doğru hareket edince Sesini duyuramayanlar Hazreti Ömer Efendimiz'e de niyaz etsinler Bak Hazreti Ömer'e duyurduğun Ses Resulullah'ın duyacağı ses haline Geliyor Haddimi aşmak istemiyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz'e yan bakan insanlar Allah Resulü'ne seslerini Duyuramazlar Allah Resulü'ne seslerini duyuramazlar Hazreti Ömer Efendimiz'i karşılarına almaktan da korksunlar Çünkü o Allah Resulü'nün Sözcüsü Şimdi Ömer'in ismine tahammül edemeyen, sözüm ona, din mensupları var. Ömer'in ismine tahammül edemiyorlar Hazreti Ömer'i. Allah Resulü'nün sözcüsü, müşriklere muvaffakiyet, müşriklere galibiyet, yaşamalarına imkan ve ihtimal yoktur. Neden? Ömer'i karşılarına almışlardır çünkü. Allah ve Resulü birbirinden ayrılmaz. Allah Resulü'nden Hazreti Ömer birbirinden ayrı, ayrılamaz. Ayrılmaz. Aynı topraktan olunduk. Ümit ediyorum ki aynı toprakta buluşacağız dediği ve nasıl hangi yüzle gidiyorlar bazı insanlar? Ravza-i geldiklerinde Allah Resulü selamladıktan sonra hemen yanı başında sıddık Ekber Hazreti Ebu Bekir. Hemen onun yanı başında Hazreti Ömerül Faruk el-Adil. Radiyallahu anh. Allah şaşı olmaktan, itikadını şaşırmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Düşman kuvvetler harp meydanını terk edip Mekke'ye doğru hareket edince, Peygamber Efendimiz mücahitlerle birlikte çıktığı kayalıktan indi. Cesetleriyle yerde yatan, fakat ruhlarıyla yüksek alemlerde pervaz eden şehitler arasında dolaştı gönlü hüzünle doluydu. Kadere teslimiyetin verdiği inşirah olmasaydı manzara seyredilecek gibi değildi. Kadere teslimiyetin verdiği bir inşirah diyoruz ama burada atlanan bir şey var Tabi Takdir ilahidir deyip geçmek meselesi ayrı da ama az evvel bir şey söyledi değil mi müellif? Zahiden yerde duruyordu cesetler ama cennete alaya uruç etmişlerdi, pervaz olmuşlardı. Herhalde müellifimizin burada fark ettiği şeyi Allah Resulü de fark etmiştir. Yani kimin o cennetlere pervaz ettiğini, kuzman cehennemliktir diyerek daha ölmeden cehenneme gidişini gören Hazreti Fahri Alem, ehli beytinden bazı insanların şehadet mertebesine yükseleceğini bilen Hazreti Fahri Alem, evet onlardan zahiren bir ayrılığın getirdiği teessür var, bir mahzuniyet var, ki olmalıdır da, merhamet sahibi, merhamet membağı bilgâhane olamaz. Fakat onların derecesi, ashabın bile gıpta ettiği derecelerdi. Biz şu anda istemez miyiz? Bin canımıza feda olsa, keşke o şehitlerden olsaydık demeyen, zerre kadar iman sahibi olduğu halde bunu temenni etmeyen kaç kişi vardır? Dolayısıyla kadere teslimiyet, o avam için söylenecek bir sözdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için. İşte o anda kadere teslimiyeti sayesinde kendini zapt ediyordu gibi bir söz. Bana çok hafif geldi ne hikmetse. Evet. En güzide sahabilerini kaybetmişti. Kureyş müşrikleri. En güzide sahabilerini cennete yolcu eylemişti. Evet. Kaybetmek kim için kaybetmek? Kim için kaybetmek? Kaybolur mu? Nereye kayboluyor? Bütün alemler, bütün cümle alem Allah Resulü'nün nazarında ona hepsi serencam etmekte, kendilerini arz etmekteyken hangi alemden kaybolacaktı Allah Resulü'nden kaybolacak? Hangi sahabisini kaybetmiş Allah Resulü? 1400 sene sonra gelmiş olan ahir zaman ümmetinden birisinin gözeşi bile kaybolmazken, kendisini görmediği halde iman edenlerin, hiçbir yaptığı fiil kaybolmazken sahabisi nereye kaybolacak? Bunlar çok romantik. Biraz da fazla dünya, dünyevi bir nazardır. Belki de biz gibi dünya perestleri anlatmak için kullanılmıştır ama dediğim gibi artık çocukluktan çıkalım. Biraz insan seçtiği cümleleri biraz daha büyük ve reşitlere mahsus cümleler olarak seçmeli. Yoksa tadı çıkmaz bu işleri. Güzide sahabisini kaybetmek Ne demek? Kim için söylenir böyle bir söz? Bir çoban bile sürüsünde bir koyunu davarı kaybetmezken sen kim için söyleyebilirsin böyle bir sözü? Hangi alemden çıkacak da Resulullah'ın nazarına erişmediği hangi aleme gidecek de kaybolacak? Var mı? Onun kadem basmadığı, onun nazar etmediği bir alem mi var? O aleme mi gitmiş? Nereye kaybolmuş? Belki Allah Resulü'nü daha da müşahede edebilecekleri bir makama ermişler ceset maniasından nefis perdesinden kurtulmuşlar da hakikati Muhammedi'yi görmüşler arz edebildin mi bu sözler hiç hiç yani Uhud gibi bir hassas noktada hiç kaldırılmıyor bu sözler hiç böyle akli tabirler olmaz güzide sahabisini kaybetmiş kim kaybetmiş acaba biz kaybedebiliriz bulamadık ki zaten kaybedelim Allah Resulü için böyle bir söz asla kabul edilemez. Evet. Kureyş müşrikleri şehitler hakkında vahşice muamelelerde bulunmuşlardı. Çoğunu parça parça ederek tanınmaz hale getirmişlerdi. Onların arasında durdu. İçler parçalayıcı manzarayı bir müddet seyrettikten sonra ben kıyamet gününde şu şehitlerin Allah yolunda canlarını feda ettiklerine şahitlik edeceğim buyurdu. Şahitlik ediyor. Kaybetmeyi bırak şahit. Şehitlere şahit Hazreti Muhammed Mustafa. Hangi kayıptan bahsediyorsunuz? Allah Resulü'nü kazanan bir insan kayıp olabilir mi? Ameli zayi olabilir mi? Ben şahit olacağım diyor onlara. Görmediği şeye şehadet edilir mi? Allah Allah. Evet devam edelim. Daha sonra asabına dönerek bunları kanlarıyla sarıp gömünüz. Allah yolunda çarpışarak yara alanlar kıyamet gününde mahşere yaraları kanayarak geleceklerdir. Sadece o mu? Hazreti Hamza Efendimizin şehit edildiği mevki dere yatağının olduğu yer. Kurumuş bir dere yatağı. Hani seller vesaire falan zuhur ettiğinde oradan bir yol buluyor da akıyor. Şimdi ismi lazım değil. Fakat devir Hazreti Ali Efendimiz'den sonraki devirdir. Hicri işte şu anda hafızam beni yanıltabilir. Kaçıncı seneyse? Hazreti Ali Efendimiz'in hilafetinden sonra tadilata girmişler bazı insanlar. Nasıl tadilatsa önlem işaretini sözle ifade edemiyorum. Yazılı olsa gösteririm. Nasıl tadilatsa Başka yerde su çıkmıyormuş gibi Hamza'nın defnedildiği yerde su vardır diye birisi söylüyor da Hazreti Hamza'nın ve bazı şehitlerin bulunduğu o mevkiden cesetleri, cesedi pahitlerini kaldırıp orada su arayışına giren bazı hamakat sahipleri olmuştur. Cahil cesur, her zaman cahil cesur. Kazmışlardır. Açın bakın kitaplara. Hazreti Hamza'nın naaşını buldukta sanki soluk alıyor veriyormuş gibi hayatta olduğunu gördük diyor. Terü taze gibi. Hayattaydı adeta. O manzarayı gören insanlar onu oradan kaldırmaya cesaret edememişler. Bir başka ahmak, ben yüklenir onu götürürüm başkalarına yalakalık ve dalkavukluk yapmak için böyle bir söz sarf etmiş. Ve hatta bunu da yapmış, almış böyle omuzuna bir çuval atar gibi... Hazreti Hamza Efendimizin mübarek başını sırtına alacak şekilde almış, omuzundan sarkıtarak yüklenmiş, başka bir yere götürmek üzere, şu anda bulunduğu mevkiye götürmek üzere çıkartmış götürüyor. Yerdeki kazılmak için bulunan aletlerden bir tanesine kazma gibi bir şeydi herhalde. Hazreti Hamza Efendimizin ayağa çarpıyor ve kanıyor. Açın bakın, Asım Köksal. Hoca efendinin kaynaklardan en hassas şekilde süzdüğü çıkarttığı eserini okuyun. Hazreti Hamza efendimizin ayağı o kazmaya çarpıyor ve kanıyor. Kanıyor. Anlatabiliyor muyum? Bunları da yaşamış. Bu İslam toplumu ne ibretler görmüş, ne haller yaşamış. Ve neticede şimdi bizim Cenab-ı Hamza'yı ziyaret ettiğimiz yer esas şehit düştüğü mevki değildir. Yüzünüzü Hazreti Hamza efendimizin kabine doğru çevirip sırtınızı Ravza-i Mutahara istikametine verdiğinizde sol tarafınıza doğru baktığınızı düşünün. İşte o mevki hala hurmalık bazı böyle ağaçların hurma ağaçlarının bulunduğu mevki dere yatağının olduğu mevki esas Hazreti Hamza efendimizin şehit olduğu yerdir. Evet ve ashab-ı kiram. Hz. Hamza bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil, bunu gören çok sahabe-i kiram var. Hz. Hamza Efendimiz'in kabine gelip Allah Resulü'nden öğrendikleri gibi selam verdiklerinde Hz. Hamza'nın sesini duyan selamına karşılık alan sahabe-i kiram var. Şimdi önünde dua etmeye bile bidat diyen ahmaklar zerre kadar bırakın imanı, tarih bilseler yine bu cehaleti yapmazlar. Ama Boş kalmayacaktır kimsenin külahı. Cahillerden bir tanesi gidince bir başka cahilin kafasına bir cahil namzedine ariflerden şehitlerden bir zat göçtüğünde yine arif ve şehit namzetlerinin başına o taç giydirilecektir. Hiç boşluk kalmayacaktır. Evet galiba uhud baya sürecek. Cenab-ı Hak taklidi imanlarımızı tahkik erdirsin. Allah Resulü'nü sahabileriyle beraber sevmeyi ve o sevgiden mahrum kalmayacak şekilde yaşamayı ve o sevgiyi muhabbeti aş derecesinde kalplerimizde yaşatmayı ve hissetmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Şu mübarek günler hatırına, şu mübarek günlerin feyzi ve bereketi hürmetine. Amin, amin. Bi hürmeti taha ve yasin. Ve hürmeti Ali Yasin ve hürmeti Mevlid-i Nebi sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.